Bilgi paylaşımında güvenlik ve güvenilirlik. Bilgi paylaşımı, modern dünyada günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medyadan iş dünyasına, akademik çalışmalardan sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda veri akışı sağlanmaktadır. Ancak bilgi paylaşımı süreci, güvenlik ve güvenilirlik gibi etik ve pratik sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu bağlamda İslam'ın temel ilkeleri Bilgi paylaşımında dürüstlük, güvenlik ve mahremiyet gibi kritik unsurları gözetmemiz gerektiğini vurgular. Bilginin güvenilirliği, hakkı söylemek ve yanlışı ayıklamak. Bilgi paylaşımında doğruluk, İslam'ın sıkı şekilde emrettiği bir ilkedir. Herhangi bir bilginin paylaşılmadan önce doğruluğunun teyit edilmesi gerekir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, onu iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa zarar verirsiniz de Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat, 6. Güvenilir bilgi paylaşımı, özellikle dijital platformlarda büyük önem taşır. Yanlış bilgiler, bireylerin hayatını olumsuz etkileyebilir ve toplumsal kaosa yol açabilir. Mahremiyet ve güvenlik, emanete riayet. İslam, bilgiyi bir emanet olarak görür ve onun güvenli bir şekilde korunmasını şart koşar. Özellikle dijital dünyada, Kişisel verilerin kötüye kullanılmaması ve mahremiyetin ihlal edilmemesi önemlidir. Peygamber Efendimiz, siyavı, emanetin korunması gerektiğini şu şekilde ifade eder. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince yerine getirmez, kendisine bir emanet verilirse hıyanet eder. Buhari, İman, 24. Kişisel verilerin ihlali veya izinsiz paylaşımı, bu emanetin zedelenmesine neden olur ve büyük bir günahtır. Dijital dünyada güvenlik önlemleri, günümüzde bilgi paylaşımı, çoğunlukla dijital platformlar üzerinden yapılmaktadır. Ancak bu platformlar, kötü niyetli yazılımlar, veri ihlalleri ve kimlik hırsızlığı gibi tehditlere açık durumdadır. Güvenlik önlemlerini almak, yalnızca bir teknoloji gerekliliği değil, aynı zamanda İslam'ın e-zararı önleme ilkesi gereğidir. Zarar vermekte zarara uğramak da yoktur i̇bn Mace, Ahkam, 17 Önerilen Güvenlik Önlemleri Şifreleme Kullanımı Verilerinizi güçlü şifreleme yöntemleriyle koruyun. Güçlü parola kullanımı Basit ve kolay tahmin edilebilir şifrelerden kaçının. Güvenilir Platformlar Seçimi Bilgilerinizi yalnızca güvenilir ve şeffaf platformlarda paylaşın. Güvenilirlik, İslam'ın ahlaki boyutu. Bilginin sadece güvenli değil, aynı zamanda doğru bir şekilde aktarılması gerekir. Yalan Manipülasyon ve çıkar amaçlı bilgi paylaşımları İslam'da kesinlikle yasaktır. Peygamber Efendimiz, Siyav'ı, şöyle buyurmuştur. Kim, bir topluluğu güldürmek için yalan söylerse vay haline. Vay haline. Ebu Davud, Edeb, 41. Dijital dünyada, özellikle sosyal medya ve haber platformlarında, doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin paylaşılması, hem bireyler hem de toplumlar üzerinde derin yaralar açabilir. Müslümanların görevleri Müslüman bireyler, bilgi paylaşımında aşağıdaki sorumlulukları üstlenmelidir. Doğruluk araştırması Her bilginin kaynağını kontrol etmek ve doğruluğunu teyit etmek. İyilikte bulunma Paylaşılan bilginin topluma fayda sağlayacak bir içerik taşımasını gözetmek. Mahremiyetin korunması Kişisel veya hassas bilgileri izinsiz paylaşmaktan kaçınmak Bilgi paylaşımında güvenlik ve güvenilirlik, yalnızca teknolojik bir gereklilik değil, Aynı zamanda İslam ahlakının da önemli bir parçasıdır. Müslüman bireyler, dijital dünyada doğru, faydalı ve güvenli bilgi paylaşımını benimseyerek, hem bu dünyada hem de ahirette sorumluluklarını yerine getirebilirler. Bu süreçte İslam'ın sunduğu ilkeler, rehberlik etmeye devam edecektir. Unutulmamalıdır ki, bilgi, Allah'ın bizlere verdiği bir nimettir ve bu nimeti kullanırken sorumluluk bilinciyle hareket etmek, ahlaki bir zorunluluktur.